İzleyicimiz selamlarını iletmişler sizlere. Diyor ki eşimle Umre'ye gittik. Cuma günü. Cuma namazını kılmadık diyor. Kıldırmadılar. Ee, hem seferisiniz dediler. Ama cidde, cidde de 7 saat uçak bekletildi. Dönüşümüzde de yine cumayı kılmadık. Bu benim aklımda bir soru işareti olarak kaldı demiş. Evet. Soru biraz aslında kapalı bir şekilde yazılmış. Ben anladığım kadarını sizlere aktarmaya çalıştım hocam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah ve Ba'd. Ben de öncelikle bütün seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Cenab-ı Hak hayırlı eylesin programlarımız inşallah. Amin Allah razı olsun. Cuma namazı Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresinden Ya <gülüyor> ey hulledine amenu izenudiye lis salatin min yevmil Ey Müslümanlar Cuma günü ezan okunduğu zaman alışverişi bırakın ve camiye camiye gidin. Cuma namazı kılmak üzere camiye gidin ayetiyle farz. Yine Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın pek çok hadis-i şerifi ve uygulamalarıyla farz bir ibadet ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma'nın farziyetinden bazı kişileri istisna kılmış mesela hasta ise eğer kişi Cuma namazı kılmayabilir farz değildir Cuma namazını kılamayacak derecede hasta ise hı hı. ve yine bayan ise kadın ve bu kişi Cuma namazı kendisine farz değil çocuksa farz değil ve yine misafirse yolcuysa bu insana da Cuma namazı farz değil Şimdi Ciddi'ye gitmişler, e, tabii orada hareket halindeler, yolcular, misafirler. E, orada bir gün bile kalmış olsalar yine Cuma namazı kılmaları farz değil kendilerine. Ve Bir de tabii e, orada bulundukları havaalanın ortamı falan Cuma namazını kılmaya da çok müsaade etmiyor. Hareket halindeler, başka yere intikal Hı -hı. etme durumları söz konusu. Böyle olmadığını düşünelim, bir insanın kendi memleketinden başka bir yere 15 günden az bir yolculuk yaptığını düşünelim. Oradaki insan için bile cuma namazını kılması farz değil. Ama misafir yolcu birisi denk geldi. Cuma namazına camiye gitti. Kılırsa namazı geçerlidir. Güzel bir iş yapmış olur. Evet.